Osman Alagöz Milli Mücadelede kınalı Eller Nene Hatun 1877'nin Kasım'ıydı. Erzurum dağlarını beyaz bir kefen gibi bürümüştü karlar. Kışın soğuğuna inat, Osmanlı-Rus savaşı bütün yakıcılığıyla ve yürekleri dağlayan acısıyla devam ediyordu. Eli silah tutan Erzurumlu, bir taraftan cephede düşmanla mücadele ediyor, bir taraftan da soğuğa karşı direnmeye çalışıyordu. Kadınlar cepheye gönderdikleri yiğitleri için dualar ediyordu. Duanın ruhu okşayan ikliminde ölüm, sonsuzluğa kanat çırpmak demekti o yiğitler için. Cepheye gönderdiği yiğidi için titreyen kalbinin hassasiyetiyle ümide adanmış dualar eden yeni bir gelin de vardı. Daha yirmisindeydi. Adı Nene Hatun. Hayata dair ümitleri vardı. Huzurun gölgesinde en has sevgilerle bir gelecek hayal ediyordu. Ama şimdi savaşın soğukluğu düşmüştü titreyen kalbine ve hayallerinin üstüne. Üç gün önce cepheden yaralı olarak getirilen abini kaybetmiş dinlene gelin. Göğsünden aldığı yarayla aşırı kan kaybeden abi Hasan, önden gidenlerin kervanına katılmış, dinin ve milletin selameti için gözünü kırpmadan ölüme koşanların saflarında, o da yerini almıştı. Ağabeyinin yaralarını tedavi etmek ve bakımını görmek için başından hiç ayrılmamıştı. Ara ara gözlerini yatağının baş ucunda dinlendirse de abinin en ufak bir iniltisinde hemen kendine geliyordu. Onun ihtiyaçlarını gördükten sonra bazen elindeki tesbihi ''Ya Şafi, Ya Şafi'' diye çekiyor. Bazen de annesinin düğününde çeyizine hediye olarak koyduğu el yazması Kur'an'ı alıp okuyordu. Her Kur'an okuyuşundan sonra ellerini açıp uzun uzun dua ediyordu. Ev Hasan'ın acılarla gelen varlığından sonra geride acılar bırakarak gidişiyle yeni bir hüzne gömülmüştü. Bir tarafta şehit olan abinin acısını, bir tarafta cephede savaşan kocasına duyduğu kaygıyla karışık özlemini ve bir tarafta da vatanının sevdasını duya duya dualar ediyordu. Yeryüzü cennetiydi yaşadığı topraklar ve bu topraklara göz diken düşmanların defedilmesi için yalvarıyordu. Haysiyetini ve asaletini kaybetmiş bir şekilde zelil olarak yaşamak istemiyordu. Vatanının düşmanın kirli çizmeleriyle çiğnenmesine gönlü razı değildi. Şehrin sokaklarında sarhoş narlıları değil bülbüle dağlı çocukların sesleri duyulmalıydı. Şehir suskunluğa bürünmemeliydi. Böyle yaşamanın ne manası vardı? Mars'ın kocası ve onun gibi binlercesi feda olsun. Ama şehrin semalarından hiç eksik olmasın ezanlar. Kur'an baş tacı olmaya devam etsin sonsuza kadar. Kirpiklerinden ılık ılık gözyaşları süzülmeye başladı. Yalvarışları daha da artmıştı. Kesik kesik ettiği dualara hıçkırıkları da eşlik ediyordu. Gözyaşlarının omuzlarına doğru yayılan yazmasının kenarıyla sildi. Akan her bir gözyaşı damlasıyla içini yıkandığını... Sıkıntılarının hafiflediğini hissediyordu. Gökler ötesi alemlerden demet demet dönsün diye açtığı ellerini yavaşça yüzüne sürdü. Üşüyen ellerinin serinliği yeni bir huzuru yayıverdi yüzüne ve yüreğine. Yorgun düşen göz kapakları bir kere daha kapandı. Gece kararabildiği kadar kararmıştı. Yıldızlar yalnızlık nöbetindeydi. Ay yeni bir doğuşun öncesindeydi. Terk etmişti geceyi. Ve yürekler Rahman'a dayanmışlığın verdiği huzurla direniyordu geceye ve nice yıldız bakışlı yiğitleri söndüren savaşa. Üç aylık bebeğinin ağlamalarıyla uyandı. Yavrusunu emzirip tekrar beşiğine yatırdı. Onun ağlamaları yer yer babasının tebessümünü andıran gülümsemeleri de olmasa kendisini esir eden düşüncelerden kurtulamayacaktı. Dışarıdan rüzgarın ürperten uğultusu geliyordu. Kapı ve pencere aralıklarından içeri giren rüzgar odayı bir hayli soğutmuştu. Sabah namazı için hazırlık yapmak istedi. Sobanın üstündeki güğüme baktı. İçinde su vardı ama sobanın erken sönmesiyle soğumuştu. Hem oda ısınır hem de sıcak suyla abdest alırım düşüncesiyle sobayı yaktı. Mahallenin imamı Hafız Mehmet Efendi her zamanki vakitten biraz daha erken okumaya başlamıştı sabah ezanını. Onun okuduğu her ezan derinden etkilerdi kendisini. Bazen onu dinlerken diğer çocuklarla beraber Kur'an okumayı öğrendiği günleri hatırlardı. O çocukluk günlerinde öğrendikleri mermere kazınmışçasına hiç çıkmıyordu aklından. Hele peygamberimizin önünde savaşan Nesibe Hatun anlatışı yok muydu? Gözleri dolardı. Erkeklerin yanında ölümü hiçe sayarcasına kılıç sallayışını, peygambere gelen saldırılara karşı vücudunu siper edişini dinlerken kendini savaş meydanında hayal ederdi. Cesaret ve sadakat abidesi bu kadın bir idealdi kendisi için. Eskiden yüzünden tebessümün hiç eksik olmadığı Hafız Mehmet Efendi şimdilerde biraz çökmüştü. Bakışlarında eski dirilik yoktu. Alnındaki kırışıklıklar daha da belirginleşmiş, sakalındaki akların sayısı artmıştı. Savaş belli ki onun da yüreğini dağlamıştı. Yetim kalan çocuklar, dul kadınlar, teselliye ihtiyacı olan halk, hepsinin mesuliyetini hissediyordu. Sabah ezanını okurken sesinde bir gariplik vardı. Daha içten, daha yanık okuyordu. Fakat her zamanki makamda değildi. Biraz daha hızlı okuyor gibiydi. Ezan bitiminde onun yüreklere bir kor parçası gibi düşen sözleri duyuldu. Düşman askeri Aziziye tabyasını ele geçirdi. Dinini ve milletini seven namazdan sonra caminin önünde toplansın. Bu sözü duyduğu anda neye uğradığına şaşırmıştı nene hatun. Sözlerin gerisini duymadı bile. Bir ateş düşmüştü yüreğine. Abi Hasan'ın şehadetinin üzerine bir de Aziziye tabyasının işgali. Alnında sıkıntının çizdiği izler belirdi. Kalp atışları hızlandı. Bu bir çağrıydı. Asırlar sonra nesibi olmanın çağrısıydı kendisi için. Kocasının cephede yaptığını şimdi kendi yapacaktı. Bir hilali andıran siyah kaşları çatık bir hal aldı. İçindeki kasvet dışına yansıyordu. Ezan sonrasında hemen sabah namazına durdu. Genelde biraz beklerdi. Bu sefer bekleyemedi. Bekleyemezdi. Çocukluğundan beri dinlediği kadın kahramanların hikayesini yaşaması için bir fırsat geçmişti eline. Ölürse şehit olacaktı. Üç aylık bebeği geldi aklına. Takılıp kalmadı düşünceleri. Gidecekti. Ne pahasına olursa olsun gidecekti. Yapılan ilan aklından hiç çıkmıyordu. Yolları zihninde aşıyordu. Kan damlıyordu hayallerine. Cennet yamaçlarının gül kırmızısı süslüyordu sonsuzluğa dayanan duygularını. Düşman askerlerinin nefretini artıran hayalleriyle boğuşuyordu. Namaz biter bitmez duasını da yolda yaparım diyerek telaşla seccadesinden kalktı. Beşikteki yavrusunu kucağına aldı. Onu uyandırmaya çalıştı. Yarı uykulu yarı uyanık olan yavrusuna süt verdi. Sonra da ''Seni bana Allah verdi.'' Ben de şimdi seni ona emanet ediyorum cennet kokulum diyerek yavaşça beşiğine koydu. Alnından titrek dudaklarıyla yavaşça öpüp üstünü iyice örttü. Odunluğa doğru yürüdü. Nice taze umutlarla geldiği bu evde hayatı acılar içinde olgunlaşarak tanıyordu. Özlemler, sevgiler, umutlar bir tarafa itiliyordu şimdi. Herkes vazifesinin şuurunda olmalıydı. Yapılması gereken fedakarlıklar vardı. Kerpiç duvarda asılı olan baltayı eline alıp camiye doğru yürüdü. Eli silah tutan erkekler cephede savaşıyordu. Şimdi Aziziye tabyasını kurtarma işi de kadınlara ve uzun soluklu savaşa gidemeyen ihtiyarlara kalmıştı. İş başa düşünce kadın ihtiyar fark etmiyordu. Hassasiyetini kaybetmemiş gönüller vazife şuuruyla yeni bir destan yazmaya hazırlanıyordu. Minarelerden yapılan savaşa davet çağrısını duyan Erzurumlu sokaklara dökülmüştü. Kadınıyla ihtiyarıyla bütün şehir Aziziye tabyasına doğru koşuyordu. Halk ellerine geçirdikleri balta, tırpan, satır ve sopalarla düşmanla çarpışmak için heyecan ve öfkeyle ilerliyordu. Düşman askerlerinin bir kısmı beklenmeyen bir gece baskınıyla ile Aziziye tablasını ele geçirip oradaki askerleri de şehit etmişlerdi. Arkadan gelen diğer düşman askerleri de hiçbir zorlukla karşılaşmadan Tabya'ya yerleşmişlerdi. Aziziye tabyasından yaralı olarak kaçıp kurtulmayı başaran bir Türk askeri Kanter içinde gelip Tabya'nın işgal edildiğini haber vermişti. Şafak vaktiydi. Fakat ufukta güneşin kızıllığı yoktu. Bir tülü andıran hafif sisli dumanlı bir hava vardı. Yollar iki gün öncesinde yağan karla kaplanmıştı. Kar soğuğu üşütmüyordu yürekleri. Her yürekte tutuşan bir ateş vardı. Ve gerilmiş bir yay gibiydi insanlar. Allah Allah nidalarıyla Azize'ye tabyasına doğru koşuyorlardı. Hafız Mehmet Efendi'nin etrafında toplanan insanlar da bir grup halinde koşuyordu. Daha yirmisinde yeni bir gelin olan Nene Hatun da... Elinde baltasıyla ön sıralardaydı. Onun böylesine koşmasını görenler daha bir gayrete geliyordu. Savaşın ne olduğunu cepheye uğurladığı erkeğinden öğrenmişti ve şehitliğin yüceliğini abinin bakışlarında hissetmişti. Dünyanın faniliğini, yalnız ve yalnız Allah'a dayanıp ona güvenmenin ne olduğunu da üç aylık bebeğini beşiğinde bırakıp cepheye koşmasıyla kendisi gösteriyordu. Gün fedakarlık günüydü. Gün Hazreti Hamzaların, Sümeyra'ların, Nesibelerin kervanına katılma günüydü. Gün kaybedilen kol ve bacaklara inat, Hazreti Cafer gibi gökler ötesi alemlere kanatlanıp uçma günüydü. Tabe'ye yerleşmiş olan düşman askerleri gelen halkı güvendikleri silahlarıyla durdurmaya çalışıyordu. Birden silahlar patlamaya başladı. Önden koşanların bir kısmı düşmanın yaylım ateşiyle oracıkta şehit olmuştu. Halk ise şehitlerin yanlarından geçerek bir sel gibi akıyordu Tabe'ye. Düşman neye uğradığını bilememişti. Göğüs göğüse bir mücadele başladı. Düşmanın gelişmiş silahlarına balta, tırpan... Et satırları ve sopalarla karşılık veriyordu halk. Ölümü hiçe sayan, şehitliği şeref bilen insanlar düşmanı yurtlarından çıkarmaya kararlıydılar. Kocaları cephede savaşan kadınlar da kendilerince bir destan yazıyorlardı. Kadınların bu cesaretini gören düşman büyük bir şaşkınlığa uğramıştı. Nene Hatun da elindeki baltasıyla yine ön saflardaydı. Bir yandan baltasını düşmana sallarken bir yandan da ''Vurun Allah aşkına, Muhammed aşkına vurun.'' Burun Hazreti Hamza aşkına ile halkın cesaretini artırıyordu. Baltayı iki eliyle tutup sallıyordu. Bazen de sağ eliyle tutup sallarken sol kolunu açınca heybetli bir kartal andırıyordu. Bir aralık hem biraz soluklanmak hem de giydiği ikramını iyice düzeltmek için biraz kenara çekildi. Ürperti yoktu içinde. Üstüne damlayan kanları aldırmadan bir taraftan etrafta olan biteni takip ediyor. Bir taraftan da ihramını düzeltiyordu. Birden sol omzuna gelen bir süngü darbesiyle sarsıldı. Yere düşecek gibi oldu. Hemen kendini toparladı. İkinci bir darbe daha geldi. Onu hafif sıyrıklı atlattı. Sonra da yeniden eline aldığı baltayla kendisini yaralayan düşmanın üstüne yürüdü. Hışımla indirdiği darbelerden sonra onu düştüğü yerde bırakıp başka bir düşmana yöneldi. Süngü darbelerini aldırmıyordu. Omzundan akan kanlar da onun direncini tüketmeye yetmemişti. Yüzünden 20 yaşın tazeliği gitmiş... Yerine savaş meydanlarına yakışan kahramanların destansı duruşu gelmişti. Kuşluk vaktine doğru Aziziye tabyası geri alınmıştı. Hiç beklemediği bir hezimete uğrayan düşman büyük zayiat vermişti. Dinine ve değerlerine sahip çıkan Erzurum halkı, tarihin altın sayfalarına sonsuza uzanan bir kahramanlık destanı yazmıştı. Savaş sonrası yaralılar arasında nene hatun da vardı. Elinden hiç bırakmadığı baltasıyla yığılıp kalmıştı. Elbisesi kanlar içindeydi. Yüzünde manalı bir tebessüm vardı. Zorlukla açabildiği gözleri, vazifesini yapmış olmanın huzuruyla parıldıyordu. Belli ki yaralarını aldırmıyordu. Düşman aziziye tabyasından çıkartıldı ya, kendi yaralarının ne ehemmiyeti vardı. Günü armadan zamanın ve mekanın ezeli ve ebedi sahibine emanet ettiği yavrusunun hayali tüllendi gözünde. Yüreğinin en kuytu köşelerinden gelen şefkat esintilerini hissetti. Birkaç damla hasret yüklü gözyaşı süzüldü yanaklarından.